Hayırlı, selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Sevgili kardeşim, cumalarınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Evet, bugün beraber bir cuma e, günü. Cuma günleri ne okumak lazım veyahut da mübarek günlerde neler okusak iyi olur diye soran arkadaşlarımız oluyor. Bu açılım onlara cevap olsun diye önce şifa ayeti suresi diye bildiğimiz Fatiha suresini okumak lazım. Bu başta. Sonra ayetel kürsi. bunlara mutat bir adet olarak eğer sorulacak olursa 11 adedini tavsiye ederim. bir Fatiha 11 İhlas-ı Şerif. 11 ayet Kürsi Sonra elif La, Mim, Okunmasında ee, Ayet-i el Kürsi'den sonra Gele Bir ayet daha var La ikrahe Fiddini kattebeynen rüştü Minel-gay Femen yekfur <gülüyor> bi tağutin ve yukmin billahi fakat sistem bil urvetil veskaalen fısamenahab Allahu semiun alim. Allah veliulle din amen yukhrijuh minaz zulmat ila nur vellezina keferu bi rabbihim evliyanu tahut yukhrijunahum fiha Bu ayet Kur'an-ı olarak da zikredilir. Bundan başka hang okumak gerekir diye Aminer Rasulü okumak lazım, lezi okumak lazım. Efendim, <gülüyor> bunlarda elbette çok büyük bereket var, şifa olarak okutuktan sonra, efendim e, gerek e, dudakdan bir üfürmeyle soğuk bir üfürmeyle vücudumuzu ellerimiz önce, sonra vücudumuzu sıvazlamak lazım. Efendim sonra başka ayet kelimeler, Alimran ilk ayetleri. Elif lam mim Allah la ilaha illallahu el hayyul kayyum şehidu allahu la ilaha illallahu ve melaiketu ve ulul ilmu qaimun bil kıst la ilaha illallahu el azizur rakib inned din sonra başka bir ayetle beraber kul ve ve tuzilul men tesha biyadikel hayr kulli tülcül leyle fi'n nahar ve tülcül nahara fi'l leyl ve tukhricul hayye minel meyt ve tukhricul meyt minel hayy ve terzuqum ente sha'e bu ayet-i de şifaiyet olarak Ahmed-i Bonu şeyh Ahmed-i Hazretleri tavsiye etmiştir Muhittin Arabi Hazretleri bu ayetleri Kur'an'dan şifaiyeti olarak göstermişlerdir Efendim Kur'an-ı ee, bu ayetlerin manasına bakıldığında gerçekten e, bizim için şifa olduğunu e, görebiliriz. Ee, ayrıca manası itibarıyla da e, huzur ve sükunet sağlayan ayetler var. Bunlardan birisi de Sünme enzel alek min badil gam emanetenu asin yasha taifet min kume taifetun kad ehmetun min sunya zon bilallah gair alhaq zan Yekuluna helena mil el emri şey kul innel emre kulluhu lillahi <Sessizlik> yukhfunu fi enfusi ma la yubduna dake yekuluna لو kana lana min şey ma qutilna hunaa kul لو kuntum fi buyutikum la ma fi ma fi kulubikum sudur Bu ayetin manasında hem sükûnet var hem de ölüm korkusu ve diğer korkuları gidermek için okunur ve kalp temizliği kalbe gelen vesveselerden kurtulmak için kader ve başına gelen bela ve sıkıntılara karşı e, okunması da fayda olan ayetlerden bir tanesi de şu ayettir. Ve inyemsiz ki Allah bir duru filan keşfedehu illahu ve inyemsiz ki Allah bir hayr fehu aler kulli şeyin gadiy. Evet. Yine e, kaderle başımıza gelen belalarla ilgili. Ee, okunmasına fayda olan ayetlerden bir tanesi. Ve yemseske Allah'ın bir duren felekeş felehu illahu ve in yurike bihayrun bihi ve rahim. Bu ayet gerimede eğer başınıza diyor bir darar, sıkıntı gelince onu kimse gideremez. Eğer bir huzur, bir bereket gelecekse onu da kimse senden alamaz. Allah'a ve kadere tam manasıyla güvenmek <gülüyor> E, e, açısından bu ayet-kerimler faydalıdır. Zaten insan hastalıkların birçoğu manevi yönden e, sebeplerine baktığımızda bunları e, görüyoruz. E, şifa ayetlerinden bir tanesi de şu ayet-kerimedir. Gollen yusibe na illa ma katabe ve mevlana. Vallahi fel yetevekkelul mu'minun laqad ja'akum rasulun min azizun bil rahim la ilaha illahu wa rabbul Bu ayet-i kerime başımıza gelen sıkıntılar, belalar ne geliyorsa bunların hepsinin Allah'tan geldiğini bu inancı ön plana çıkaran ayet-i kerimedir. Ve bunu okudukça da bizde bu inanç daha da çoğalacak Allah'a tam bir tevekkül ve Resulullah'ı ve Allah'a ön plana alan bir manevi zevkimiz, imanımız artacaktır. Bu açıdan da bu ayet-i kerimeler şifa ayeti olarak zikredilmiş ve sürekli alimlerin işte sorulduğu zaman hangileri şifa ayetlerdir diye sorulduğu zaman da bunları zikrediyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de e, şifa ayetlerinden e, şu ayette çok manidardır. Çünkü Allah'a olan inancımızda e, şirkten kurtarılması, ondan başka kimseden e, bir şey istenilmemesi konusunda ön plana çıkan ayet-i Allah inancımızın doğru olması itibariyle da mühimdir. Bismillahirrahmanirrahim ve kulil hamdulillahi lladil em yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulk ve lem yekun min adul ve kebîru tekbîra Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd evet teâlallahu'l melikul hakku la ilahe illallahu rabbul alamin kerim ve men yetu ve rahimin bu de son kısmında Allah'tan başkasından bir şey isteyenin elinde bir delili yoktur buna kaynakta bir şey gösteremez bu e, bunların hesabı Allah'a kalmıştır Allah kâfirleri felaha erdirmez de ki ''Ya Rabbi beni bağışla, bana merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.'' ayet kelimesi, kelimesi, ee, ayetin manası olarak da böylece. İnançla ilgili e, ve Allah'a tam güvenle ilgili problemin çözülmesi insandaki var olan bir sürü sıkıntıların, manevi hastalıkların baş müsebbibidir vaic da de şifa et kerime de eee ve şifa olarak kitaplarda özellikle Muhiddin Arabi ve Ahmedibon Şeyh Ahmedibon'un eee şifa sırlarıyla ilgili kitaplarında geçmektedir. Vaic gerime esas bilinen ve ke'iminde betin la tahmil rizqaha Allahu yarzuha ve yakumu ve huves alim. Ma yaftahi Allahu lin min rahmetin fela mumsik laha ve ma yemseku falah mursel lehum in baghihi ve hu alazizun hakim. ve la in sallte man xanak al smanavat ve al ardt. layyolunna Allah. ma tedouna min dunin in kul evet. Demek Allah'tan size diyor bir yarar gelse kim onu giderir ve Allah'tan size bir zarar gelse kim onu kaldırabilir. Demek ki e, bu ayet kelimeler gerçekten insanın tam manasını Allah'a güvenle ilgili problemi çözen ayetlerdir. Başka bir ayet kelime <gülüyor> Allah'a güven ve Allah'a yakınlığımızın artmasını sağlayan ayetler şifanın kaynağı olarak gösterilmiş. Bunlardan bir tanesi de Felillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil ardı ve rabbil alamin ve lehül kibriyetu fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Laqad sadaqa Allahu rasuluhu'r ru'ya bil haram inshaallah aminina muhallikina ru'usakum muqasirin la takhafuna fa'alima ma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 festevala sukuyu yujibuz zurrani amanu minhum Vayet kelime de gerçek manada güçlü bir imanı, Allah'a güçlü bir tevekkülü sağlayan ayetlerdendir sevgili kardeşim. Ahlak düzenlenmesi, çevre ilişkisi, sosyal geçim problemi olanlarda vayet kelimesi okunmasında çok büyük fayda var. E, cin veya görünmeyen e, musallat ve belaların karşısında ise efendim eee i cin'de olan şu ayet-i kerime ve sure-i rahman'da geçen e, ayet-i kerimeler okunur. Bunlardan bir tanesine ya da birkaç tanesine örnek olarak da şunu göstermiş. Bismillah. Ya maşeral cin ve'l ins in istetatum en tenfuzû min al-aqta'is semavât ve'l ard fenzû la tenfuzûna illa bi sultân fe bi'ayyi âlâ'i Evet bu ayet kelime Sûre-i Rahman'da sonra Sûre-i Saf'da Saf'atta geçen Bismillahirrahmanirrahim ve Saf'at Safan Fazajat Zajran Fattaliyat Zikra Inna ilahukum la wahidun Rabbu'l-çemâvat ve'l-erd ve ma bîn ve Rabbul-meshârik Inna zeyyân sema'ed çemâat dünya bi zînetil-kawa'k bi yufsa min kulli şeytan marid. Dâ yismâgun ila al-male al ve yuzafun min jâni bin duhuran ve lehum azab bin إلا من خطف الخطفة فيتبعه شهاب ساقط فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ve eldei kalka cemavat ve arda, fi sittet ve ma yaxrju minha ve ma fiha. Ve ma kuntum ve Allah bı ma taamalun basir. Lemu mülkü ve belaların birçok sıkıntıların kaynağı dünyaya sanki benim olacakmış gibi, ebedi benim kalacak gibi sarılmış olmak, güvenmek, dünyalıklara güvenmiş olmaktan kaynaklı bir sürü acılar, sıkıntılar ve de dertler vardır. İşte bunların hepsini giderecek olan bu ayeti kerimedir. Yani insanın dünyadaki var olan her şeyi Allah'ın olduğu şuurunu bilmiş olması, adil olmasını sağlar ve onlara yüzde yüz bel bağlamamasını sağlar. Bu da bir sürü hastalıkların kaynağını oluşturan sıkıntıları gidermesini de sağlamış olur. Bu açıdan bu kelimelerin çok büyük faydası vardır. İnancımız itibariyle e, bunları e, okumakta fayda var. Az önce söyledim, Süre-i son iki ayeti, Levenzellâ'den başlayarak Huvallâhu'l-Lezî diye bildiğimiz ayetleri de okumakta. E, şifa maksadıyla büyük fayda var. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle şunu da söyleyeyim, tekrar. Yani <gülüyor> bu duvarlar okuduktan sonra muhakkak diye Ucudumuza sıvazlamak lazım. Siz boş kaldığınız zamanlarda bildiğiniz süreler varsa bu ayetler içinde geçtiyse hemen yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Lev anzilaha zil Quran ala cebelinler <Sessizlik> aytehu khasya mutsaddya min khaytillah. Batil kelam tarun azri bhalin nasin alhum ve Allahüllezî <gülüyor> la ilahe illâhû. Âlimul gaybî ve şahâdetî vel rahmânul rahîm. Ve Allahüllezî El-Melikul Guddûsus Selâmul Mü'minul Müheyyminul Azizul Cebbarul Mütekabbir. Sübhânellâhi ammâ müşrikûn. Vallahu la ilaha illa huval ve ve Evet böylece bu duayı da e, bitirdikten sonra başka Kur'an-ı Kerim'de elbette birçok şifa ayetleri var. Bunlardan birkaçı daha söyledikten sonra inşallah <gülüyor> ve ve ennehu taala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve vela ve ennehu kana yekulu sefihuna ala llahi şetata ve yine manevi musallat ve sıkıntılarda da e, 7 defa 11 defa bir e, defa okumakta fayda var ve ennehu taala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve vela veleden ve ennehu kana yekulu sefihuna ala llahi şetata ve onu taala jadu rabina metahtes sahibten ve la velda ve onu kana yiyolusefi huna al allahi ştatta. fesubhanallah hine tumsun ve hine tusbihun ve lahu alhamdu fi semevat ve alard ve aşiyen ve hine tuzhirun fesubhanalladi biyedi melekut kül şeyin ve Bismillahü ala müsemel hamdülillahi Rabbi lan bunların hepsi ayettir bu ayet kelimeyi böylece okumakta büyük fayda var tabii ki son okuduğumuz bu ve Subhanallah hine tumsun ve hine tusbihun tumsun akşam tusbihun sabah velahul hamdü sümavat ve alard ve aşiyen yatsı ve hine tushirul efendim bu da ikindi bir de asır ilave ettiğimiz zaman asır içinde ayet kelimeler var. Dolayısıyla beş vakit namazın farz ziyetini delil olarak bu ayetler gösterilir. Bundan başka kısa sürelerden okunmasında adet edilmesi gereken süreler 11 İhlas Şerif söyledik ve üçer Felak Nas söyledik. Bunları okuduktan sonra Allah'ın izniyle efendim büyük bir ee, e, fayda sağlanır. Bir defa okuduk hemen bir şey beklemeyin. Uzun bir müddet devam etmek lazım. En az iki ay okumaya devam ettikten sonra bereketi görülmeye başlar. Bazıları soruyorlar Esma Hüsnü'nün bereketi olmaz mı? Elbette olur. Ama Esma yüksek seviyede okunması durumunda onunla ilgili bir üstada bir şeyhe o Esma Hüsnan sırrını bilen birine hocaya sormak lazım. Yoksa gelişik üzere Esma okumak doğru değil. En az üç defa filan okunur ama fazla okunması durumunda onunla ilgili e, kendi bedenine, vücuduna e, ve hastalığa hangisi okunması gerekiyorsa Onunla ilgili bilgi edindikten sonra okumak lazım. Efendim, bir de sahabeden ve Resulullah'tan sünnet olan dualar var. Bu sünnet olan dualardan birisi Uduhiyye, yani dua e, dualarıdır. E, güneş doğduktan sonra e, işrak duasıdır. Yani güneş doğması ve öğlen arasında yapılan dualar arasında geçer. Bunlar bir tanesi hem sahabeden hem de Resulullah'a kadar dayanan bir dua örneklerinden bir tanesi. Bunlar bir diğer adı da tahassün duası yani korunma duasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullah ve zahara kelamullah ve umrullah ve nefeze hükmullah messeanna billah ve tevekkelina alellah maşallah la havle billah, ve la kuvvet illa billah taassanna bi khafiyyin ve bi sun illah ve bi cemini setrillah ve bi azizimiz zikrillah ve bi kuvveti sultanillah taqallna fikem fillah ve şecerna bi resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ait gelimede Allah'ın nuru doğdu, kelamı zahir oldu, hükmü geçti ve onun hükmü her zaman geçerlidir. Biz Allah'a isti'an ediyoruz. Ona güveniyoruz, ondan istiyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. O ne dilerse olur. O bir şey dilemezse hiçbir şey olmaz. Ve biz O'nun hafi, gizli ve lütfu sanatına e, ve O'nun gizli sırları ve güzelliğine, O'nun zikrinin azametine, saltanatın kuvvetine güvendik ve O'na kendimizi sığındık. O Allah'ın korumasına kendimizi e, soktuk. Allah Resulü'nün şefaatine ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam olsun manasında böyle bir dua bırakamın havli ve kuvveti ve tağna bıhavli Allah ve kuvveti Allahumaztur naa fi nefsî, fi amfusuna ve dinina ve ehlina ve emvalina ve evlatına bil sırk elde zatke bize zat ki falâ aynun tara ki falâ nite m ki ya Rabbi nası ki diyor, senin sırrını senin zatını herkesten sakladın korudun ise bizim evlatlarımızı da canımızı da malımızı da evladı iyalımızı de nefsimizi de dinimizi de koru düşmanlara karşı of oh, cebne anel kavmin zalimi zalim topluluklara karşı koru bir kudretke yaqabi yametin imetin ve kavi olan Allah'ın kudretinle onlardan nefsimizi imanımızı evlatlarımızı koru sallallahu aleyhi ve Muhammedin hatemen nebiyin ve alih وصحبه icma senim tesiman kesiran kesiran kesira ila yevmiddin ve elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu ve buna benzer e, değerli toplu güzel dualardan ondan sonra bu namaz efendim bu ayetleri okuduktan sonra şifa ayetleri okuduktan sonra böyle dua yapmak lazım. Örnek dualardan bir tanesi buydu. Yine bir başka örnek duada bu biraz daha ilahi sırlarla dolu. E, bu açıdan manasını hemen vermeyeceğim ama hemen okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme bellelu biha hucbe ush ashiki min adaina. Ehtecepte ve bi satvetil cebarutu mahinun nena isteterte ve bitavli havli şedid kuvvetke min kulli sultanın tahassant ve bi devamı deymumiyeti kayyumi ebediyetke min kulli sultanın istazt ve bi meknunu sırrı min sırrı sırrı ke min kulli hemmin ve gammin taharlast. Ya hamilel arş an hamletil arş ya şedidel batş ya habsel vahş ehbis annî anna men zalemena ve alibna ammen galebena. Allahu اللّٰهُ لَاٰلِبَنَّ اَنَا وَرُسُّل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ aziz. Evet, bu duada çoğu kitaplarda gördüğümüz efendim gerçek manada Allah'ın sıfatlarına Allah'ın kayyum, kuddüs ve onun tamamen zatına kendimizi ısmarladığımız bir tahassün dualarından birisidir. Bir diğer yani ayetleri okudunuz Birçok ayetler, şifayetlerini okudunuz ama daha sonra hangi duayı yapmak lazım tevessül olsun diye. İşte onlardan bir tanesini böyle iki tane oldu. Şimdi üçüncü bir de diğer dua. Bunlar gerek Abdülkadir Gadir Hazretleri, gerekse Muhittin Arabi Hazretleri, gerekse Ahmet Ebu'nun Hazretlerinin kitaplarında geçen dualar örneklerden birkaçıdır. Şimdi bir tanesini daha okuyorum. Bismillah. Allahümme inni eselike bisirri bi bizâti sirri ve ente la ilâhe illa ente. İhticebte binurillah ve binur arşillah ve bi kulli ismillah min adubi ve aduvullah ve min şerema khalakallah bimeyeti elfü la havle vela kuvvet illa billah hatemte ala nefsi ve dini ve ehli ve emvali ve evladi ve cemim atani rabbi ve khatimillahi l-kuddusul meni'in lezi khatme b-i aktar semavat vel ard uştefa, defa. Allah Teala nimel bekiin, hazmın Teala nimel bekiin, hazmın Teala nimel ve ve Allah ve ekber, Allah ve ekber, Allah ve Bismillah ala Bismillah ala dinî, Bismillah ala ahlî, Bismillah ala amvâli, Bismillah, Bismillah ala Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. khairil asma, Bismillahi Lladi la yduru la asma, wa la min kulli minhum Kulhu Allahu Ahad Allahus tahti Bismillah ala ve ehli ve mali. Allahumma raddni bima bima hatta la ma ve la ma Ya latif ya latif ya latif. Ultuf Bilutcül hafi ya kadir ya kadir ya kadir. Esirke Ya halim ya alim ya ali ya azim ya hay, ya kayyum, ya Allah. Evet bu dizayn, esmalardan dizaynım büyük bir sırra sahiptir. Ayrıca da Hz. Ali tarafından, i tarafından eee Azam sırrına sahip esmadır diye sıralama yapılmıştır. Yani bu sıralaması dikkat edelim. Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah. Bu esma sıralaması, ism azam sırrına sahiptir buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim sa'd, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayin sa'd, Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim ayin sin kaf, tahassanna billahil azim ve intasanna billahil kerim. سُبْحَانَا Rabbi رَبِّ الْعَزَّتِ عَمَّا يَصَفُونَ وَسْسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ rabbil alamin. Evet sevgili kardeşlerim, burada çoğu arkadaşlarımız yine soruyorlar yani Kur'an-ı Kerim'le e, e, tevessül ayetleri söz konusu olduğu zaman burada hangi ayetleri e, tercih etmemizi fayda var diye. İşte bunlardan e, özellikle bazı ayetleri ön plana çıkardık efendim elbette Kur'an'ın o Kur'an oluşu, kelam-ı ilahi oluşu itibariyle hiçbir fark yoktur. Hep aynıdır. Ama ne var ki bazı ayetler e, bizim faydamız bakımından bize daha efendim e, şifası bakımından ön plana çıkması gereken ayetler var. Bunun başında ne geliyor? Hayat-ı Kürsü. Sonra e, diğerlerini saydık. Hayır ama hepsinin başında besmeledir. Besmelesiz olmaz. Adet olarak 41 defa okunmuştur. Besmele söylenirken efendim bismillahirrahmanirrahim destur bismillahirrahmanirrahim şifa bismillahirrahmanirrahim şeklinde okunma e, prensipleri var. 41 defa, 33 defa veyahut da bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah, ee, bir de hadis-i şerifinde göz değmesine karşı okunmasında fayda olan efendim e, ve şeytanla e, beraber olan arkadaşlar sizin etrafınızda bulunursa dolayısıyla gerek makamı itibariyle, gerek davranış amelleri itibariyle kötü durumda olan arkadaşlardan da tesir altına girmemek için Euzü bi kelimatillahi ta'ammeh min şerme halega Euzü bi kelimatillahi ta'ammeti min külli <gülüyor> şeytanın ve hammetin ve min külli aynin la'ammeh bu üç defa okumak lazım. Euzib kelimesi Allahı tam, min şer ma'khala. Euzib kelimesi Allahı tam, min küllü şeytanın ve ham ve min küllü ayni lam. Euzib kelimesi Allahı tam ve min şer ma'khala. Euzib kelimesi Allahı tam, min küllü şeytanın ve ham ve min küllü ayni lam. Bu şekilde efen e, tavsiye ediliyor. Yine e, kısa öz e, şeklinde başka dua Kur'an'dan hangisi sorun sor, yedi 7 defa selamı kavlemir rabbirabbim. Yani iç sıkıntısı, manevi sıkıntı, kalp daralması, kafa e, rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı gibi durumlarda çok faydası olan tavsiye ettiğimiz du e, duadır. Rabbimizin cennetteki cennetliklere verdiği selamı selam ismiyle birlikte ya da ya selam ya bar ismi de güzeldir ama burada ait kelimede selam kavlem min rabbir rahim bunu 7 defa okumakta fayda var selam kavlen min rabbir rahim selam kavlen min rabbir rahim selam kavlen min rabbir rahim selam kavlen min rabbir rahim selam kavlen min rabbir rahim selam kavlen min rabbir rahim şeklinde e, bu duada efendim büyük fayda var. Ayrıca yine manevi sıkıntılarda inna fatahna leke fetham minna 3 defa okumak lazım. Sonra sırasiyla ve alenle ve sayiran sırasiyla alenle ve sayiran sırasiyla alenle ve bunlar yeni yedi defa. Sonu mumbuk mumyofemla, Bunlar yedi şer defa okunursa, göz değmesi tehlikesi olan insanların yanında ve de kötü insanların tehlikeli ve haset kinci olan insanların yanında. Efendim bunlar okulmasında onların e, karşısında üzerinde bulunan şeytani enerjiler ve efendim vesveselerden kurtulmuş oluruz. Yine sonuncusunda ise ve yıkadüledine kefarüle yüzdikûne kebiyab sarih le mersimü zikre ve yuqûne inna le mümû ve mahû ilâ zikrûl ilâ alîmin ayetinle biten bir dua te e, efendim tevessülü teşekkür ettirilmiş. E, bu, bu şekilde bir adet e, var. Bunu da hatırlatmış olanım. Yine gerçek manada Allah'a tahassün için فَسَيْفِي fi اللّٰهُ ve السَّمِيُ الْعَلِيمُ Semi ve alim olan Allah size yeter şeklinde bir ayeti de buraya almış. Tabi Kur'an-ı Kerim'de şifa oluşuna inanmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in e, kelam ilahi olduğuna inanmak lazım. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'in teksini insan sözlerine, lafzını insan sözlerine benzeterek ne olacak canım işte bunda nasıl şifa falan bu bir yazıdır tekstdir şudur budur falan diye düşündüğü zaman onun şifayı inkar etmiş olur. Bu da aynı zamanda Sür-i ezariyette olduğunu tahmin ediyorum. Venülazil minal Kur'anı mahve şifam ve rahmetül ilmü umar velayizidu zalimin illa hasara daki ve illa hasara kısmına girer. Yani gerçek imanı olmayanların Kur'an husra'nını az hazırlar. Gerçek imanı olanları da Kur'an'dan şifa ve rahmet umar. Onların da şifasını ve rahmetini çoğaltır. Efendim, bu şekilde bugün dersimizde Cuma dersimizde dua kısmıyla ilgili efendim e, sihir ve büyüye karşı bazı Kur'an Kerim'de ayetler vardır. Bunların çoğunu burada zikrettik ama bunun arasında şu ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnna cya Alla bi neke ve bi nelli dinelayu iminuna bil aakhirihijab almustura قال موسى ما جئت به السر إن الله سيقطره إن الله لا يسيء buraya kadar veya da bundan ilavesinde ve kul cel hak ve zeha kal batil inel batil ve la havle la illa ayetinin iki farklı ayeti bir arada okuyarak efendim e, sihir büyü veya buna benzer üzerinde sıkıntı manevi çet çö çilemelemedi çözemediği bir sıkıntılar var ise Bunlar için de bu duaları tercih etmiştir. Muhyiddin Arabi ve Ahmediboni Hazretleri. Bu manevi yönden, manevi yönden efendim e, faydası olacağına inandığımız ayetler manzuması diye birkaç e, ve bu büyük alimlerimizin de bize naklettikleri kitaplarında aldıkları duaları bugün tercih ettik inşallah. Daha sonra görüşmek üzere hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ın, bütün müminlerin öncelikle ıslah eylesin. Sonra her işlerine hayır eylesin. Hayırlara vesile kılsın. Nefsimizi ıslah eylesin. Şeytana karşı Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Düşmanlarımıza karşı. Bizleri kötü ahlaktan muhafaza eylesin. Kötü davranışlardan muhafaza eylesin. Ya Rabbi kötü arkadaşlardan, arkadaşlıklardan da muhafaza eylesin. Rabbim bizlerin sonumuzu Hüsnü hatimeler versin. Şehadet ile, iman-ı kamil ile bu dünyadan göçmeyi bizlere nasip edesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşim.